Açık Kitaptan Alıntılar Valla sosyal politikayla çok ilgisiz değil hayvanlar ve e, hiç de hafif bir konu değil bana kalırsa gayet önemli bir konu. Sosyal öyle şöyle bir ilgisi var galiba, kendimizden farklı olanlara, kendimizden farklı ihtiyaçları olanlara, bizim gibi davranıp bizim gibi yaşamayanlara nasıl baktığımızla ilgili bir şey. Hayvan sevmekte, yoksullukla ilgilenmekte belki bunları birleştiren bir şey. Ben ayrıca hayvan sevmemenin özellikle hayvan sevmemenin faşizmle bir ilgisi olduğunu düşünüyorum. Bunu bir kere daha <gülüyor> söylemiştim açık radyoda. Evet. Ciddi bir biçimde kendisi gibi olmayana kapanmak gibi geliyor bana. Hayvan sevmemek ve yani özellikle hayvanlara kötü davranmak, hayvanlara yaşama hakkı tanımamak falan gibi. Bunu da çok rastlıyoruz.